Ke oku sunduğu modern sabahlarda buluşalım modern sabahlar Bo modern sabahlar. Radyo Tübürsim modern, Sabahlar. modern Sabahlar devam ediyor. Uktay Demirci ile günlük gözetimlerle bakıyoruz. Hoş geldiniz efam. Hoş bulduk. Günaydın. Macerada dolu bir pazartesi sabahı maceraları atlatıp geldiniz stüdyomuza. Tebrik ediyoruz size. Öncelikle çok teşekkür ederim. Hemen ardından da yeni hafta için tebrik ediyoruz size. Ee, yine yeni bir hafta verildi. Umarız bunu güzel değerlendirirsiniz. Bu, bu sefer güzel değerlendirmeye çalışacağım. Ee, şahsen. Ve herkesin de bu haftayı güzel değerlendireceğine inancım tam. Ee, zira bu hafta e, pazartesiden belli ediyor ya haftanın doğru havasının nasıl geçeceği Mükemmel bir hafta başlayacak belli oldu. Bu hafta galiba bu hafta artık e, geçen hafta kış gibi bir e, Mayıs ayı geçirmiştik. Anlayamıyoruz Mayıs abi baharda mıyız neredeyiz diye bilemiyoruz. Bu hafta sert bir geçişte e, galiba Mayıs'ın artık Yaz ayıymış ya bu Mayıs ayı Dediğimiz hafta olacak gibi geliyor bana Zaten artık iki mevsim oldu Oktay Teşekkür Teşekkürler e, Bu arada birinci köprüde bir kaza var e, O yüzden e, buraya kadar uzadı Çukurambara kadar uzadı o trafik Oo. Birinci köprüden e, Altunzade çıkışı ve <gülüyor> Koz ve Bomonti e, Buralarda trafikler sıkıştı o tabi ne oluyor? Zincirleme bir şekilde. Oradaki adam 30 saniye kaybediyor. Ankara'daki adam yarım saate yarım ya saat kadar. yani öyle bir fark ediyor. Gerçekten. Ee, hakikaten 1. köprüde bir trafik kazası olmuş. Yaklaşık 2 saattir e, arabalar hareket etmiyormuş ve insanlar e, köprüden arabalarını bırakıp yürüyerek, yürüyerek geçmeye çalışıyorlarmış ve e, polisle, e, tabi polisle izin vermiyor köprüden geçişe. E ne yapalım mı diyorlar? Ee, orada bir şey var. Şu anda bir huzursuzluk ve çatışma var. Kav Polislerle kavga eden, polislerin vatandaşla işe yetişmeye çalışan vatandaşla kavgası söz konusu İstanbul'da. Bir İstanbul'da galiba arabayı bırakıp yürümek normal bir şey herhalde. Bilmiyorum o. Şimdi arabayı bırakıp yürüyen adam Arabayı bırakmak diyoruz ama arabayı bırakmak da zaten araba duruyor ya. Belki servisteki Bilmiyorum. adamlar inmiştir. Yani Arabayı bırakan adam ne yaptı kenara park mı etti? Zaten bir şekilde dönüp onu alması lazım. Zaten iki saattir öyle duruyormuş araba. İki saatte yakın süredir kazadan dolayı. Hayır dursun da daha fazla duramaz yol açıldıktan sonra. Öyle belki sensin sen farklı olduğun sen. için böyle yorum yapıyor olabilirsin Ege ya. Artık arabamızda arabamızla yolculuğumuzun sonuna geldik. Sonuna geldik. İstanbul kapandı galiba diye düşünüyor olabilir orada. Öyle tabii insanlar. Ruh hali bir değişik bir şey. Bir bir yandan da hatırlıyorum ben metrobüs zamanında da bir inip yürümüştü metrobüs yolunda insanlar. O metrobüs için ayrılmış bir yol var ya. Evet, doğru, orayı yaya yolu var. olarak ayırsalar aslında daha şey olabilir. En yani hızlı hızlı yürürler. Hızlı Kimseye yani. çarpmadan arabaların altında kalmadan. Öyle, İstanbul'da bugün bir trafik e, durumu bir kat daha yoğun. O da ne oluyor? Ankara'ya da yansıyor sevgili tabii. Evet Ya Ankara'ya yansıması zaten beni hiç ilgilendirmez de. Yani. E, bu arada e, Başbakan'a yapılan terbiyesizlik konuşuluyor. <gülüyor> e, İngiltere'de. Tabii ki. E, edepsizlik mi yapmışlar? Edepsizlik. Resmen edepsizlik yapılmış. David Cameron karşısında? David Cameron canlı yayında e, BBC'de Nijerya'daki Boko Haram örgütüyle ilgili konuşurken programı yöneten e, gazeteci Andrew Marr. Sayın Başbakan çenenizi kapatmanızı isteyeceğim korkarım süremizi aştık demiş. Hmm. E, böyle deyince sen David Başbakan adayı mıymış? David Cameron. Herhalde ya. Ya da orada e, o Malifet zaman partisi, arka bahçesiymiş. Madem şey yapmak istiyor orada ne derler siyaset yapmak istiyor. Cübbe de giymez sunucular. Ne, mikrofonunu çıkarsın gelsin. Ya da en azından kravatını çıkarsın çünkü cübbesi yok zaten. İşte ama e, kırmızı bir kravat takmış. Şey Angel mikrofon töküyorlardır. yani mesleki e, aksesuarı. Tabi evet. Mikrofon. Yaka mikrofonu çıkarsın gelsin. Çıkarsın bence de. Ben de diyememiş ama David Cameron diyememiş onu. Diyememiş. Ee, bunun üzerine özür dilemiş tabii. Çünkü Cameron. adam ne İngiltere Başbakanı, dünya lideri değil ki. Değil abi Altına işte. gelmez. Herkes öyle şey yapamaz. Yani resmen ben şu anda ben hazmedemiyorum yani. David Cameron'a yapılmış. Bu resmen mağdur oldu David Cameron'ın şu anda. Böyle bence. Ee, özür dilemiş David Cameron. Hı hı. Ee, madem süre bitti. E... Freş'e geçelim demiş. Freş'e geçelim demiş. <gülüyor> özür dileyerek konuşmasını bitirmiş. Ve e, ondan sonra da programın sonunda ayrılmışlar. E, bakalım yani çok ayıp edildi bence. Hani ayıp edilmiş yani dün olan bir olay bu. Ee, bakalım ne olacak yani ne yapacaklar inin girsin ya ya ben de bildiğim kadarıyla görülüyor böyle durumlarda yapılacak şeyler işte inin giridir cadavru yapılır falan filan. David Cameron'ın mı inin girsin yani, yoksa David, David Cameron'ın Cameron yapması gerekenler o ne yapacağını bilmediğinden özür dilemiş ama yapılacaklar belli olur takip etmiyor mu hiç David da ya dünyada haber yok dış diyorum sana dünya lideri dış... değil dünyadan haber yok adamı ne yapıyor? Gidiyor evine e, gidiyor. Pozisyon. On numarada ben biraz. Oraya Pazar günü gidelim biraz e, geziyosa yapıyor falan. Ondan sonra resepsiyonlara katılalım. Bedavadan başbordan. Televizyona çıkacağım. Aman beni izleyin. Bütün akrabalarına öyle. Al işte sen böyle sadece televizyona çıkacağım e, diyeceksin. Akrabası bile izlemez. Al işte bak böyle kap çenenizi kapatın der yani. Endrüm var. Endrüm var da yani. Endrüm var da endrüm vardır. vardır yani öyle bir şey. İngiltere şu anda karıştı. Yani böyle bir çalkalanma durumu var. Ee, ama bugün toparlanır <gülüyor> herhalde. Yavaş yani. Bir 5-10 dakika içerisinde toparlarlar. <gülüyor> Facebook'un operasyon direktörü, e, direktörü e, Cheryl Hanım'ı biliyorsun. Biliyorum. Çok evet. güzel oper ediyor vallahi. Yandan yandan, kenardan kenardan. Hello, vardı vale, durumlar, şeyler, ilişki durumları falanlar filan. Hep sponsor, onları direkt... mesaj atıyor. Ya bir güncelleme yapmadınız falan filan diye. 1 milyar dolarlık servetinin yarısını e, bir yardım kuruluşuna bağışlamış. E, bu yardımı yapan 127. milyarder olmuş. Üçüncü e, dünya ülkelerindeki faaliyetleriyle bilinen Giving Pledge e, adını Bill Melinda Gates çifti ve Warren Buffett'ın yardımlarıyla duyuran bu e, şeye yardım kuruluşuna 500 milyon dolar bağışlamış kendisi Şimdi tabi haber olmak için artık 1 milyon dolar 2 milyon dolarla olmaz yani Şeyle ölçülüyor artık Oranla Servetinin ne Servetinin kadarını verdi Servetinin kaçta kaçını verdi diye Yani şimdi mesela 500 milyon dolar bağışladı ama 40 milyar doları var mesela Haber olmaz ha, ha, Yarısını üçte birini falan filanla ölçülüyor artık bu durumlar Şöyle hanımın şeyi belli Oranı belli ben demiş %50'sini verdim zaten. Fifty şöyle diyorum o zaman bunu Hak ediyor çünkü. Tebrik ediyoruz kendisine. Bu güzel ittifada hak ediyor fifty şöyle. Paramın yarısını bağışladım demiş. Parasının yarısını bağışlamış. Peki ya gayrimeşgulleriniz şöyle Ha, böyle Hadi diyeceğim. bakalım. Hiç karşıdaki sıkı gazeteci çıkmadı tabii. Hep Andrew var, Andrew var. Biraz da böyle sıkı gazeteciler çıksa, böyle sorular sorsa... Ee, yok efendim benim şeyim yok falan desin Konu kapanır zaten ben bu, bu bağışlama gerçekten verdi mi paraları yoksa Facebook'un başında yakalı He. Böyle yeni bir application Like yerine 500 milyon bağışlı diye Öyle bir tane tuşa sadece basmıştır belki Ha bağışlamadan O mı yani bağışlama yürümüştür Facebook'a gelir öyle bir şey yakında Vallahi bütün e, şu anda e, Gazetelerde kendisi ee, hemen geçen hafta biliyorsun vergi listesi çıkmıştı. Türkiye'nin vergi rekortmenleri diye. Hemen onlardan rol çalmak için yapılan yine e, Batı'nın bir oyunu bence bu. hakikaten Türkiye'yi yalnızlaştırma projesinin bir ayağı daha. Bir ayağı daha yine geliyor dayanıyor. Ne oluyor? Facebook'a dayanıyor, Twitter'a dayanıyor, YouTube'a dayanıyor bunlar. Yine havaalanında dayanıyor. Ben sana söyleyeyim. Üçüncü havaalanı. Aa, üçüncü havaalanı. unuttum yani. Ya. Niye, Tabii, niye ya yapılıyor diyordun da üçüncü havaalanına karşı yapılmış Çok galiba. fazla şey kıskanılıyor ülkemizde. onlar yine rol çalmak. Çünkü ben bak bakıyorum. Yani birkaç kaynaktan okudum. Biliyorsun benim buraya getirdiğim haberleri en az 3 e, kaynaktan hı hı. E, onaylattıktan sonra getiriyorum ben buraya ve konuşuyoruz. Hürriyet, Milliyet ve Posta. <gülüyor> <gülüyor> bu kaynakları da buradan açıklayalım. Dinleyicilerimiz de bundan sonra bir şey yapacak. Yani ben açıklamam kaynaklarımı. E, beni de buna zorlayamazsın. Ve bu 3 e, kaynaktan herhangi bir yerde ben verilmiş bir para görmedim. Ben de görmedim. Sürekli böyle bir yazılıyor çiziliyor evet. falan. Hani para nerede? Orada bir tane çekte bir fotoğraf çektirilir. Pardon öyle bir fotoğrafı var sadece. Ne zaman çekilmiş, hangi gecede çekilmiş böyle şık şık bir kıyafet üstünde. Ama çek verirken işte böyle elini sıkarken falan filan çekilmiş bir fotoğraf olsa inanacağız. Yok. Bir türlü İngiliz'in oyunu diyoruz Belki diye. Belki ben de verdim. İngiltere ile hiç alakası olmasına rağmen İngiliz'in oyunu demekte de herhalde bir sakınca yok. O zaman bu saatin son şarkısını dinleyelim istersen Oktay. Hay hay dinleyelim. İngilizce yok. bir şarkı mı? İngilizce'ye işte İngiliz'in bir, İngilizce bir oyunu. Modern Sabahlar Modern sabahlar. Modern sabahlar. <Gülüyor> Radyo Tıraşın modern sabahlar devam ediyor. Sevgili sanatseverler severler 9 15 oldu saatimiz. Gündemin peşindeyiz. Buyursunlar efendim. Ne oluyor? Ne bitiyor? Wow, wow. Çok güzel yaptım değil mi? Wow Aynı yaptım. Wow yaptı wow ya. pedalının aynısını yaptım. Hakikaten wow, aynısını wow. yaptın ama. Çok teşekkür Hem ederim. De analog yaptın yani. Bazıları dijital yapıyor. Yok, seninki tam anlamıyla analog bir bazen, bazı Bazen ben de dijital dijitale geçiyorum. Bazen keyf, keyfime göre gel. Keyfime göre. E, dünya üzerinde bir evcil hayvan e, coşkusu, şeyi var, var. coşkusu var. Yeni yeni başladı bu. Bazı... <gülüyor> <gülüyor> yeni yeni başlayan bir evcil hayvan. İnsanlar köpek alıyorlar. Geçen sene kedi... köpe köpeklere başladılar biliyorsun. Bu senede ee... kediler popüler oldu. Kedi İnsanlar al... kedi alıyorlar evlerine. Mesela bizim dükkanda bir tane kedimiz var ya. Evet. Henüz ismi e, tam belli olmayan bir kedimiz var. O çeşitli belgelerini getirmedi galiba biz koymayacağız onun. Daha önce de dük, dükkan kedisiymiş o anladığım kadarıyla. Valla ben dün biraz konuştum kendisiyle. Hı hı. Dün biraz da e, şeydi dükkanımız biliyorsun müsaitti. Sigorta istemiyor muymuş neymiş? Sigorta istemiyor değil. E, şey dedi ben dedim siz dedim şey yaptınız mı başvurdunuz mu verdiniz mi belgelerinizi şeylerinizi. Siz dedi verdiniz mi dedi. Ben dedi sizden önce buradaydım dedi. O da doğru. Yani biz kedimiz var falan filan diyoruz. O da şey diyor dükkanım oldu benim falan filan diye böyle bir e, şey yaklaşımında bulundu yani. Bundan sonra böyle bir şey yapamadık. Dükkan kedisi ama belli o ya. Yani esnaflık nedir biliyor. Ben şimdi içeri girmeyeyim. Bazı müşteri rahatsız olur. Sevecek müşteri gelsin bahçede sevsin. Evet bahçede duruyor. Ben kaç defa içeri çağırdım girmedi kapıda. Ben... Şimdi de bir şey olur laf oldu. Ben burada sen bana ufak bir şey yaptı dedi. Ne yapıyor Ekmek üstü bir şey yaptı dedi. Menümüzde en sevdiği şeyi ben anladım. T10, T4. T10, T4 bir de Fayita. Fayita da, da deliriyor yani sen yani hakikaten ben böyle bir şey görmedim yani lezzeti ya. demek ki damak tadı da gelişkin bir e, kedi onu sevgili e, misafirlerimizle dinleyicilerimizle bir fotoğrafını paylaşalım da bir isim bulalım ya çok da, çok da güzel bir kedi çünkü ben isminizle falan dedim sen ne istiyorsan olsun falan ya. filan diye böyle bana da nerenin... lap soktu arkasını dönüp gitti yani nerenin kendisiymiş acaba ya Bilmiyorum. İşte ben o nerenin kedisi değil. Ben, burası benim falan filan diyor. Hayvanlara isim koyma şey konusunda da şöyle bir şey var. Ele nasıl diyeyim yavru değilse sıfır diyecektim de yavru değilse evet şey diye arkamızdan gülüyor. Şimdi de bana diye isim taktılar. <gülüyor> yani bana <falan diyor. gülüyor> diye diye kediler tıslayarak gülüyor ya. Evet. O yüzden şey. Maya gülüyordu ama ya neşesi yerinde yani. Tabi tabi. Neşesi, neşesi yerinde ama işte tabii herkes bizim gibi e, Diyalog geliştiremiyor Hayvanlarla anladığım kadarıyla Selin'i perçeliydi. o Hadi ya Hı -hı. Önce Selim perçeliydi tabii de Hı. Alin seviyordu Ondan sonra Selin'i de ben de seveyim diye gitti Ya kulağına şey yaptı Ya kuyruğunu ya gözünden tutmaya çalıştı hayvanı Öyle bir şey oldu Ne yaptın sen laf soktun mu çünkü sen dayanamazsın Soktum tabii canım dükkanın kedisi oldu diye Laf soktum ki Selin'e işte, tamam, çok iyi yapmışsın dayanamamış yine demirbaş o ya, yani. <gülüyor> fark etmişsinizdir İngiltere'de de bir e, şu anda bir kedi sevdası kedi, kedi değil, değil ama bak. kirpi ee, şimdi... ben kirpi gördüm dünyanın en sevimsiz hayvanı ne, ne, ne zaman gördün ya yani yazdıkta falan gördüm hakikaten o filmlerde gördüğümüz kirpiyle alakası yok küçük tamam orası güzel renkleri çok güzel ama yani ne bileyim sevsen sevemezsin atlaması yok, zıplaması yok. Kenardan kenardan yürüme olayı var. Başka bir şey yok yani. Gündüz müydü, gece miydi? Geceydi. Kenardan kenardan yürüdü. Gece gece gördüğün için şey olabilir ya. Hayır, gündüz ne Kirti yapacak? O... Gündüz Kir de öbür kenardan yürüyecek. Hayır, öbür kenardan yürüyecek de sur, şey yüzü falan kirpinin şeyidir. Yani kendine has bir yüz ifadesi. Her kirpinin yüz ifadesi farklıdır diye bir şey var. Yani tamam güzel hayvan. Hakikaten özellikle o şeylerin böyle dikenlerinin renk geçişleri falan çok güzel. Evet. Ama güzel. yani bir esprisi yok. Şimdi bazı hayvanı sevemiyorsun. Onu kabulleniyorsun da onun da bir taklası var bir şey var. Böyle bunu da alayım bahçenin kenarında oradan oraya yürüsün. Valla İngiltere şu anda karışık kirpi yüzünden. Çünkü sahipleri çok pek çok kirpi sahibi varmış İngiltere'de. Evini alan insan varmış. Afrikan pigmek kirpileri sebebiyle e, hayvan dernekleri zor durumda çünkü sokaklar kirpi dolu. Ee, bakamayıp atıyorlar. Bakamayıp sokağa bırakıyormuş. Ee, İngiltere'de kirpinde kimseye insanlar... zarar yoktur herhalde ya. Yok mudur? Yok ya şey vardı ki üstüne otursan zarar. Ben hiç kirpi saldırısı duymadım. Var, var şeyi, dalma falan da yok. Tarla tarlaya ve e, çiftçilerin şeyi geliyor orada dürtünüyor bir şey yapıyor, böleleniyor. Böyle böyle yapıyor. Bölelenme tabi yani. Yani çiftçi sen bölelenen kirpiden korkarsın. Korkarsın da, abi çizileri dağıtıyor. Arabaları çiziyordur yani. Gerçi o kadar şey de değil. Araba, arabaları falan yoktu böyle bir şey var abi yani. E, yani şey İnsanlar da bahane arıyorlar ya küç küçücük kirpiyi ne zararı var kimseye? Tamam evet besteyin demiyorum ama beslenmeyen serbest dolaşan kirpiden de kimsenin rahatsız bir de kenardan kenar... baştan beri aynı şeyi söylüyorum ama bir hayvanın kenardan kenardan yürümesi kimeden zarar verir yani kirpinin en özelliği en önemli özelliğidir kenardan kenardan bugüne kadar pek çok şey dağıtıldı biz, dayatıldı sevgili dinleyiciler bize kirpinin özellikleri hakkında yok işte efendim isterse o kirpi üzerindeki dikenlerini pıt diye atıyor böyle düşmanına karşı işte ne bileyim kinci olur Doğru. Kirpi. kirpinin kinci olması diye bir şey vardı değil mi deve diye biliyorum ben İkinci olsa ne olacak ya? İçine atar yani o da. Olur mu ya? Şey kirpi üzerindeki dikenini pırt diye atma teknolojisi varsa 10 metre sonra o, gelir. O dediğin senin uçan pirana gibi bir şey ya. Ben hiç atan kirpi görmedim. Ben de görmedim de sen ben zaten iki kere kirpi görmüşüz hayatımızda. Senin dediğin şeyde vardı. Pokemon'da vardı. Pokemon konusunu istersen ayrı bir zamanda konuşalım da. O ne atıyordu? De i̇şte kirpi şeylerini atıyordu kendilerini mi? Dikenlerini. Ha, yok ben onu hiç bilmiyorum vallahi ama öyle bir kirpiyle ilgili e, şehir efsanesi var yani öyle atıyor falan filan diye. Beslenecek hayvan ben söyleyeyim yani ama zor. Hiç besleğini de görmedim de hakikaten tilki. Tilki mi? Evet. Tilki beslemene gerek yok ya. O da kenardan kenardan yürür mü diyorsun? Tabi canım beslemene gerek yok. Tilki zaten yolunu bulur. Ama A hakikaten... Tilki yolunu bulur. En güzel hayvanlarından bir tanesi, beston işte. Vallahi iki... Ve ben onların vefalı olduğunda da inanıyorum. Tilkinin mi? Hı hı. Hep sadece kurnazlığından bahsedildi ama vefa da vardır o hayvan. O Lafontaine'in La şeyi. Ha? Lafontaine'in dayatması. Ha zaten çıkmış tilkin... sanki tilki tilkiyle mi sert ahbap oldun Lafontaine olarak. Tamam yani güzel bir hikayecisin, fabulcısın. Tamam o ama... orada. Özür dilerim de niye biz karganın tarafını tutmak zorundayız? Alakası yok yani zaten kargo peyniri çalarak getiriyor. Evet öncesi yok, öncesi yok yani o yüzden ben tilkiyi severim. Vefalı. Belki karga, karganın çaldığı yeri veya kişiyi veya hayvanı tanıyor diğer tilki ve götürüyor. Ve götürüyor. Peyniri aldıktan yani sonra devamını da bilmiyoruz. Saime götürüyor. Bilmiyor. Tabi doğru. Başını bilmiyoruz, sonrasını bilmiyoruz. Şimdi, ben, de... şimdi böyle dediğinden beri şeye inanmaya başladım o masalı. Çünkü ben tilkinin vefalı olduğunu düşünüyordum. Senin anlattığın da tam ona uyuyor Oturdu değil mi? Aldı yani, götürdü aldı, götür. Bir tane peynirci düşünüyorum Ağlıyor ne oldu karga peyniri Abi sen hiç merak etme ben yarım saat 45 dakika içinde Kargadan o peyniri Nasıl alacaksın o uçuyor kaçıyor yükseklerde Sen, abi, sen bana bırak sen abi, bana abi bırak. Sen bana bırak Bir de yani o şeyin sonunda da belli zaten aslında Aldı götürdü diye bir şey var aldı, yedi, götürdü. Yedi canım, bir şey duyuyor Ben muyuz? peynir yiyen yani, tilki de hiç hayatımda duymamadım hiç. Aldı götürdü ya sahibine götürdü Ya ihtiyacı olan birine verdi o da olabilir. Ha bir başka onu da beklerim tilkiden. Başka kargaya da vermiş olabilir. Yani o da tabii, şey tabii, kargalar, olan başka kargalar bir... böyledir deyip yine La Fontaine'in yaptığı hatayı evet. yapmayalım. bir de yani biz kaç bölüm belgesel seyrettik. Ben hiçbir bölümde de tilkinin ona buna saldırdığını görmedim. Aynı şekilde kirpi de öyle Hep kenardan kenardan yürüyor ama yani öyle bir saldırayım, bilmem ne yapayım. Nedir efendim kümese dadanıyormuş. E sanki sen dadanmıyorsun kümese. Hmm. Yalnız e, özgür Bey paylaşmış evet. içinde e, orantısal olarak memeli hayvanlar içerisinde boyutuna göre en büyük e, penise sahip hayvanmış. İstemem Ozan evde kirpi mi? Haha bunun nedeni erkek kirpi'nin e, cinsiyet belirtili kirpi Yok onu. yok kirpi dişinin dikenin dikenlerinden zarar görmesini engellemektir diye bir uzaktan uzaktan seni uzaktan, uzaktan sevmek aşkların en güzeli mi diyor kirpilah. <gülüyor> ve en güzel şehir yazan hayvanlar da kirpilermiş yani hep bu şeyden ihtiyaç ve şeyden 200 sterlinmiş şu anda kirpinin bir kirpinin fiyatı İngiltere'de hı hı. Ee, ne ara geçildi biz bunu atlamışız ya ne ara evcil hayvan olarak evlere alınmaya başlandı evle ev daha doğrusu evde yaşama geçildi kirpi de bilmiyorum ama şu anda İngiltere sıkılmış ve sokaklar kirpi doluymuş artık bilemiyorum ne kadar dolu Hiç, yani sıkılınca belli ya bin senedir Kaç bin senedir Kirpin daha Kirpin'in sesi var mı? Kirpin'in mi? Ha ha. Var. Teşekkür ederim. Ee, ya Yapayım yap... ben. Yo, ben hiç merak <gülüyor> etmedim. E, terliydi benim için. <gülüyor> <gülüyor>, Şimdi bir Anladım. bahçe duvarı düşün. Bu yavru bir kirpi mi yoksa? Yok erişkin kirpi de yapabilir. Erkek mi kadın mı? Benim gördüğüm yavruydu onun sesini yaptım ama erişkinli de misin? Bir sonra. de erişkin erkek yapar mısın? Mim, mim, mim, mim, mim, mim, mim. Erişkin dişi. Mim, mim, mim, mim, mim, mim. Ne çirkinmiş dişi. <gülüyor> evet öyle ya zaten <gülüyor> <gülüyor> Adamlar o yüzden çiftleşmek istemiyorlar neredeyse. <gülüyor> Yine en şeyi yavrusu galiba. Yavrusu çok tatlıdır. Bir daha yap. Bir, bir, bir daha duysak ki. O mi? zaman gözünü kapa bir bahçe duvarı düşün. Tamam. Onun kenarında Gözümü yürüyen. sevgili dinleyiciler siz de gözünüzü kapayın. <gülüyor> açın açın açın. Açın araba kullanan dinleyicilerimiz olabilir. Açın gözünüzü. Şey yapmayın. Valla aslında en şeyini Çinliler bulmuş. Çinli gençler e, bu ara yaklaşık bir haftadır, bir buçuk haftadır yeni bir e, şey geliştirmişler. E, evcil Neden biz evcil hayvan alıyoruz diyerek e, tasma takıp sokaklarda lahana gezdiriyorlar. Ama lahana çok şey değil ya. Ne değil? Yani böyle sağlam bir sebzemiz değil. Aa, döner dönem. döner onu ha bile yaprak yaprak şey, alttan... akşam eve döndüğünde hiçbir şey kalmamış e, akşam eve dö döndüğünde şey yapacaksın alttan bağlıyorsun abi onu onu alttan bağlıyoruz öyle döndermeli değil yani güzel bağlayacaksın e, sürtünür böyle. gene böyle pat pat pat sürtünsün şey kabuk kabuk ertesi gün çıkarken mesela ters çevireceksin Al, yine alttan bağlayacaksın o tarafı Aa, yani tabii ki seven şey yapar Aa, yani Çin'de şu anda e, yeni e, akım bu yalnızlık ve depresyondan e, şikayet eden gençlerin yeni eğlencesi de bu diyorlar ee, negatif duyguları insanın üzerinden atmaya e, birebir. e Lahana'nın da çok vefalı olduğunu düşünüyorum. Evcil lahana. Sen de genelde böyle bir vefa <gülüyor> ihtiyacı var galiba ya. Yaşayan her şeyin vefalı olduğunu düşünüyorum ve ondan kaybediyorum. Ve da herkesi kendim gibi biliyorum sevgili dinleyiciler. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Sevgili dinleyiciler aslında Oktay bu şarkıyı en başından sonuna kadar aynı yapıyor. Özellikle gitarlarını ve vokallerini. Ama e, vaktimiz az olduğundan şimdi şarkıyı dinleyemeyeceğiz. Oktay e, kusura bakma. Yani... Yok abi yani zaten ben onu evde de yapıyorum ki. Oktay Demirci ile aynı diye bir köşemiz vardı pazartesi günleri. Evet. Ee, yapamayacağız bu sabah. 1980'lerden 90'lara geçerken Aynısının Tıpkısı diye köşe vardı. Yine bana ait. Hı hı. E, mahallede yaptığım bir köşeydi o. <gülüyor> yani bir de bu aynı e... Oktay Demirci ile aynı biraz uzun bir program mı? Ben şimdi şey yapmak istiyorum Yani ama... neyin aynısı olduğuna bağlı. Yani Hayır, bir, bir de o da şarkı çalıyorsun arka arkaya. Evet. Ve aynısını yapıyorsun. <gülüyor> yani şimdi ben yani dinleyicilerimiz bugün dinleyemiyorlar ama biraz şey yapayım programı tanıtayım Güncel şarkılar işte yeni şarkılar, 90'lar köşesi var, 80'ler var, 70'ler, 60'lar diye bir evet. bölümüm var Evet var ee, Hep aynısını yapıyorsun Hep aynısını yapıyorum ee, Sana da yeni bir bilgi olsun bu söyleyeceğimi ilk defa canlı yayında söylüyorum ee, Sevgi dinleyicilerimizle de aynı anda paylaşacağım seninle ee, çok şaşıracaksın. Ee, ben benim bu programımın e, sadece şarkı üzerine olmadığını söyleyeyim. Evet. Bir de aynı yapıyorsun. E... Mesela film film köşem var. Hı -hı. Film müziklerim var. Müzik değil. Filmin aynısını yapıyorum. Hadi canım. Hı -hı. Ee, ben bir de programı... çıtayı üst seviyede koydum. Çok özür dilerim. Yani e, çıtayı da çok yüksekten başlattım. En son aynısını yaptım. Film Son İmparator. Mesela aynısını yaptım evde. Ee, gerçi Didam başını izledi. Sonra gitti yani evden de. Aynısını ee, yaparken hani bir kısmını aynısı aynısını baştan Baştan sonra hepsinin aynısı. Şimdi bizim ev biliyorsun odalar, salon var. Hı <gülüyor> i̇şte Oradan Sen tabi öyle... bir materyal kullanıyor musun aynısını yaparken? Beden Beden. <gülüyor> <Sadece gülüyor> Didam bedenim. kaçtığında sen aynısını yaparak onu takip edebildin mi? Yok hayır. Ben benim şeyim belli abi. Yani e, dekor sonuç olarak kullandığın yer yani nerede aynısını yaptığın çok önemli. Doğru tabii. Filmde. Yani senin mutfakta <gülüyor> aynısını yaparsın yatak odasında aynısını yap. saçma sapan şeyler. Yani çünkü daha daha doğrusu daha değişik lezzetler çıkar. Son İmparator filmini hatırlayanlar bilir e, pek çok farklı sahnesi vardır Son İmparator filminin. Doğru. Uzunca da bir filmdir. E, o yüzden e, evin her köşesini kullanmak zorundayım ben dekor e, olarak tamam bir tek enstrüman olarak bedenimi kullanıyorum ama hı hı. E, sonuçta bir yeri de terk edemem filme başladıktan benim sonra. Benim yıllar önce bir röportajım vardı. İnsan sesi bir enstrümandır sözüm vardı. <gülüyor> evet. Acaba o sözden yola çıkarak mı sen <gülüyor> bu kadar cesur bir adım attın? Yani e, evet. Çünkü tek enstrümanın bedeni. Tek enstrüman bedenim. E, her zaman o söz zaten e, aklımdadır. E, ya şöyle bir... İnsan sesi bir enstrümandır Ege Kayacan. Hayır efendim insan bedeni bir enstrümandır Oktay Demirci mi oldu? Yok onlar birbirine tezat şeylerdi Çünkü ses nerede? bedenin içinde bir bedenden içeri var benden içeri diye bir <gülüyor> e, <gülüyor> vardı biliyorsun. <gülüyor> Bu hafta yani. Pek çok lafımız var sevgili dinleyiciler. Tabii programımızın bir süresi olduğu için bunları hepsini uzun uzun değerlendiremeyeceğiz ama e, çok yakında son imparatorluk hazırlıkları e, şey yapamadım ben tamamlayamadım. Filmi bitirdim ama Didem hani 5. dakikada evi terk etti. Kendi kaybı. Ee, hani belki işi vardı o sırada ben öyle görmek istiyorum. Hiç istedim. de bana gelip bundan sonra sanat filmlerini çok severim, performans çok severim demesin. Dışarıda işim var falan dedi sonra. 4 saat sonra geldi. Sen dedim niye bu kadar geldi? film biteli yarım saat oluyor. <gülüyor> Biti, biliyordum dedi. Uzayacağını biliyordum dedi. Çünkü Aynısını yaptığında süresi de aynı oluyor. Tabii süresi birebir aynı olur. Oradan herhalde tuttu ee, zaman tuttu. Sevgili dinleyiciler... Ee... Son İmparator filmini bilirsiniz. Ee, son İmparator filminin aynısıyla çok yakında raflarda olacağım. Oktay o zaman istersen dinleyicilerimiz madem bugün tam yapamıyoruz köşeyi. Evet. Bir e, eskilerden bir şarkının birazının aynısını yapmışsın onu kayıttan dinletelim. Tamam olur abi. Ondan olur. sonra Hangisi, devam Hangisi şimdi ver. bana da sürpriz oldu hangisini kaydını almışız? James Joplin'in Piece of My Heart'ın aynısı. Kayıttan dinleyeceğiz zaten şey yapmayı. Şu anda diye. yapmama gerek yok mu? Yok kayıttan dinleyeceğiz. Tamam. Pek çok aynı dinledim. Bu yani ee, doğru kelimeleri de seçmeye çalışıyorum. Pek, pek güzel olmuş, çok güzel olmuş ama... Ee, Sanki yani doğru ifadeyi de bulmaya çalışıyorum da hmm. aynısı değil demeyeceğim de aynısını başka türlü yani bir bir benzerini yorumlamışsın gibi geldi. Yok yani evet. aynısı... yok yo, aynısı. Aynısı da ben şey yaptım demin yine kendimi tutamadım. Ee, aynısını yaparken de aynısını yaptım. Henüz buna hazır değilsin galiba. Aynısı option gibi mi? Yani evet üst üste aynısı oldu. Ee, yani şarkı artık benim için şey... Yani müzikde zaten tereddütüm yok. Filmlerde şeyim var. Ama dediğim gibi az önce Son İmparator ve ondan sonra da değişik filmler var aklımda. Aynısını yapacağım. Peki mesela e çölde yürüme sahnem var benim bir tane. Son İmparator'dan değil o. O başka bir bir Hı hı. Hedefim bir Tarkovski filminin aynısını yapmak. Peki yapak. o zaman yani ben mesela dönelim bir istiyorum bir taraftan da. Evet. Şey midir bu aynısını Hangisi? yaparken? Hani aksiyon filmlerinden ziyade sanat filmleri mi? Çünkü hani aynısını yaparken teknik olarak sadece enstrüman olarak bedenini kullanıyorsun. Evet. Ne bileyim bir uzay filmini nasıl yapacaksın aynısını? Onu da yapabilir misin aynısını? Abi işte o da... O da bir benden var benden içeri e, bedenim tek en O da bana kalsın. E, ben yapayım istersen. Şimdi bir maçın var mı senin bir, saat? Vaktimiz azaldı yani çok az vaktimiz var ama bir film aynısını ben çok hiç görmedim. Hep şarkı aynısını. Hatta ben de böyle amatörce seninle beraber birkaç şarkının aynısını yaptığım oldu. Evet. E, amatör olarak ben de yapıyorum. Evet, hiç ben de film, amatör ama... olarak başladım zaten. Abi amatör heyecanı olmasa bu noktalara gelemezdim ben. Ama film aynısını hiç e, Yapmadın, görmedim. Yapmadın, değil mi? Duymadım da. İstersen bir, yani şimdi Son İmparator'u... <gülüyor> Göreceğim şeyin de <gülüyor> inanmıyorum ama... E... Son İmparator'un heyecanını kaçırmayayım ben istersen. Tabii yani e... daha küçük böyle hani Çünkü herkes... 4 saat yaklaşık 4 saat süren bir aynısı o. E, i̇stersen bir e, başka filmden bir... Ee, az önce de... Güzel bir unutulmaz bir sahne. Hafif bir şeyini vermiştim. Sürprizini e, bozdum gibi olacak ama <gülüyor> e, istersen Andrei Rublev'den bir aynısını Tabii bir ki. sahneyi yapayım. Yapayım mı? Tamam. Benim yapmam gereken bir şey... Yok sen bak izleyeceksin, bakacaksın. Tamam. <gülüyor> ben de radyolarını yeni aşanlar için şey yapayım Oktay bugüne kadar pek çok şarkının aynısını yaparken gördünüz. Şimdi bir ilk gerçekleşiyor. iki ilk gerçekleşiyor. Hem bir filmin aynısını yapacak hem de canlı yayında ilk kez aynısı yapılıyor. Ee, sonra mı söyleyelim hangi sahne olduğunu yoksa... Anlaşılır yapayım. zaten herhalde. Tabii ki anlaşılır. Yani... <gülüyor> tamam o zaman. Başlayayım mı hemen başlayayım mı? Tabii yani şu anda... Bum bum bum bitti. Yani, yani şimdi... biliyorum devamını bekliyorsun ama e, bir sahne olacağını en başta söylemiştim. Zaten frakman demiştin yani. Fragman değil. Bu bir sahne. Halde yani şey dinleyicilerimize tadımlık baştan sona yapacaksın yakında. Ve dikkat ettiysen e, siyah beyazdır. Anlasını evet onu ben. Diyeyim. Fark ettin değil mi? Yani e, fark ettim bir his olarak geçti bana ama... Uh -huh. ...soramadım da sana. Çünkü karşında görüyorum sen kırmızı bir şey giymişsin. Hani siyah beyaz değil baktığın zaman aynısı olmasına rağmen. Ama bir hissiyat olarak var. sanki... Geldi değil mi o hissiyat sana? Benim algılarımla oynadın. Yani I... renkli gördüğüm şeyi... ...yani o kırmızıyı grimsi bir şey olarak gördüm. Bu aynısını yaptığım filmin e, içinde... ...onu da e, aktarmaya çalıştım size. Ölüm var, ihanet var... E... Ee, ve yani yolculuk var. Ee, 1969 yapımı bir e, Tarkovski filmini yaptım ben. Hı -hı. Andrei Rublev. Ee, onun e, ve o o filmde biliyorsun e, çanların yapıldığı bir sahne vardır. Evet. E, o az önce yaptığım şey oydu. Biliyorum. Adamsını yaptım. Biraz da zorlanıyor çan yaparken nefesle nefes nefesi kalıyor Sıkıntılı ve bir nefes o yani e, Andrew yolculuğunu da gösteren bir nefes şeyi vardı e, onun da aynısını herhalde anlaşılmıştır ben şimdi e, çok iddialı da bir laf edeceğim e, yani bu yaptığın işin performansın hakkını verebilmek için e, orijinalini izlemek gerektiğini düşünüyordum bugüne kadar yani evet. bir şeyin orijinalini dinle orijinalini izle ki adamın aynısını Yapması seni etkilesin. Hakikaten aynısını yaptığını gör. Evet. Ama şu performanstan sonra ben diyorum ki orijinalini bir kenara atın çünkü aynısı zaten. Teşekkür ederim. Ege şöyle çünkü e, e, yakın... büyük ihtimalle Didem de o son İmparator performansında şey yapamadı çünkü nasıl o film iki defa izlenmezse evet. senin performansında şey oldu yani kız demiştir ki ben bunu izledim zaten. E bu da aynısı. Evet yani. Çok, Anlatabildim mi? Yani, çok sevmediği bir de olabilir. Yani onu yani. şey ben, deseydin. Sen almadım çok yani evden çıkışını. Bilmiyorum haksız mıyım? Sen değil de mi yani, deseydin? Seyretmeyeyim onun aynısını <gülüyor> yapayım deseydin. Şu karıştırılıyor aslında çok e, iyi bir şeye geldin. E, yani kıvama getirdin. Çok güzel bir soruydu. Soru olmamasına rağmen. Yani e, şu karıştırılıyor. Ben aynısını yaparken özetini yapmıyorum. Tabii ki. Tabii aynısını, kisi. sevgili dinciler, aynısını. Yani çünkü şey mesela özetini yapıyorum desen o zaman hani gidelim bir eseri okuyalım şarkıyı dinleyelim ya da işte ne bileyim filmi izleyelim falan dersin sonra özetini şey yaparsın öyle değil ben zaten birebir aynısını yapıyorum bunu zaten yani aynısını sen, se sen kısa yapsan Aa, aynısı çok güzelmiş gidip de orijinaliselerim zaten aynısı yani bir yorum da değil bir uyarlama da değil aynısı olduğu için Öyle sıkıntıları var yani. E, Bildiğimiz şeyleri senin yapmamız Senin de e, şunun da aynısını yapar mısın Oktay e, dediğin film varsa e, benim böyle bir listem var zaten. Benim tekrar tekrar seyredebileceği filmler var yani onu bir kez de aynısı olarak seyretmek isterim. Tamam o zaman e, o listeye ekleyelim. Sen de, kaç defa seyrettim bilmiyorum yani onu aynısını bir de senden. Matrix 2 mi? Hı -hı. Matrix 2... <gülüyor> Bizim yani, yani kolay biraz ben çıtayı da üstten başlatmak istiyorum İstersen üçlemeyin üçlemeyi alayım ben şey listeme sen sadece istiyorsan sen sadece iki ikiyi izle ya da iki tamam. yaparken olabilir şey yap. doğru vallahi evet evet tamam o zaman ben e, de söylerim yani şey olarak tabii, tabii. dinlemek mi izlemek mi yani film mi Hı -hı. sinema film de ikisi bir daha ikisi bir daha tabi hem Sessiz dinlemek hem izlemek değil. O zaman Oktay çok teşekkür ederim. Yani teşekkür ederim. E, kusura bakma tam performansını geçiremedik dinleyicilerimize. Yo ben Vakti geçtiğine inanıyorum. E, ama bir ağzlarına bir parmak balç almış olduk. Yarın sabah yeniden birlikte olacağız sevgili dinleyiciler. Hepinize aynısını diler diliyorum. Hoşçakalın.